أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاء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 Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar. Yaume Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara Sevinçli haber size yasaklanmıştır, derler. Biz, onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz. Ashabul cenneti yevme idin hayrun mustaqarran ve O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزيلًا O gün gök, beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler. اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذٍ الْحَقُّ rahman وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا O gün gerçek hükümranlık, Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مِعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا o gün zalim ellerini ısırır ve der ki Keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım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 Onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Ey Muhammed, onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz. الَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى عُجُوهِهِمْ اِلٰى Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخْوَهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدَم۪يرًا ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık.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 Ve onları, insanlar için bir ibret yaptık. Biz, zalimler için acı bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimleriyle, reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.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 Belkânû la yargûne nuşûrâ. Ey Muhammed! andolsun ki senin kavmin, bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Birakis onlar, yeniden dirilik kalkmayı ummuyorlardı. Ve idâ râevke in yettehidûneke illâ huzûen e hâzellezî ba'athallâhu rasûlâh.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 Sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'anla büyük bir cihat yap. Vahhu al-ladhi marjal bihriin, hada adu furatu, vada milfun ujaj. Vada milfun ujaju, vajal binehuma berzhu wa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 Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor. Ve İsa, ona olan Allah'a secde için dua etti. Allah, ona sığınmak için dua etti. Allah, ona sığınmak için dua etti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 وَهُوَ <gülüyor> الَّذ۪ي İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ardarda getiren de odur.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 beyne Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler zina etmezler her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur yubaafelel adabu yevmel kıyameti ve fihi kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır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 İyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Her kim tövbe edip salih işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.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 Onlar radlenin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. وَالَّذِينَا يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.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 ve şuaî peygamberlerin kıssaları geçmekte Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. O sin. Tilka ayatul kitabil Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir. لَعَلَّكَ بَاكِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin. İnne شَأْنُ aleyhim. عَلَيْهِمْ eğer biz istersek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Onlar Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar. فَقَدَ كَذَّبُوا Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir. أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. İnne fi ma Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir. Ve inne rabbaka huvel azizur Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Ve ibnada Rabbu Musa ani'atil Qom al-Zalimin, Qom Fir'aun, aleyettakoon. Hani Rabbin Musaya o zalimler topluluğuna. Firavun kavmine gitti. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدَرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى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 bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum. O alekenne fezehaba bi Allah buyurdu ki hayır seni öldüremezler ikiniz de hemen mucizelerimizle gidin şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz her şeyi işitiyoruz. Ta'tiya'l-Auna inna rasul alamin en ersil ma'ana bani isra'il Firavuna girin be deyin ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz.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 Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin. Kâle fealtu ve فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّتْتَ إِسْرَائِيلَ Musa dedi ki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 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ <الْأَوَّلِينَ> Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Firavun etrafındakilere size gönderilen bu peygamberimiz mutlaka delidir dedi. Musa O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi. O ale lâ intehazte ilâhen gayri le'acalenneke min elmescûnîn. O ale evelûcîtuke bişey'in mübîn.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 فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيض او Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler. Asa apaçık kocaman bir yılanı oldu verdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için ben beyaz bir şey olur dedi. "قال للملائحةوله çevresindeki ileri gelenlere. ''Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?'' dedi. ''Qalû ve ve fil bi kulli Onlar da onu ve kardeşini oyalak. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler. Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde, bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, ''Siz de toplanıyor musunuz?'' dendi. ''Leallena nettebi'u s-seharata in kânûhumul gâlibîn'' ''Halk, eğer galip gelirlerse, umarız ki biz de sihirbazlara uyarız.'' dediler. ''Felemmâ jââ'a s-seharatu qâluu li firavne'e innâ''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 hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. O alelhum Musa alqumam tum alqoon, falqa uhibalhum wa icyhum waqalu bi'izdet fir'aun inna lanahnu algalibun.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 قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Musa مُوسَى وَهَارُونَ Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbaza hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbin'e iman ettik dediler. O al-aman tum lehu kabl an adan l-kum inna hu l-kbir sihra ne ve ve la Firavun ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz şüphesiz ki o size büyü öğreten büyünüzdür ama yakında göreceksiniz and olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım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 Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَاً اَنْ اَسْرِ بِعْدَادِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ biz Musa'ya, kullarımı geceleyin, Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَاءِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَاُولَا اِلَا شِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz. Ve'ehracenâhum ve uyûn, ve ve meqâmin kerîm. Kezâlike Böylece biz Fir'aun kavmini bahçelerden... Kınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına miras çıkıldık. Fe <gülüyor> Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler. Fe lemme terâ.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 Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi. Səuḥiyya ila Musa an yzdrib ʿaṣaak al-bahr fan an yzdrib al firqin bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yaralı verdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi. Wa azlafna thumma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 وَالَهَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدَنَا أَبَاءَنَا كَذَلِكَ İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı?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 Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Vellezî huve yut'imunî ve yeskîn. Ve izâ maridtu fehuve yeshfîn. Vellezî yumîtunî وَالَّذ۪ي أَقْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يَةِ يَوْمَ الدِّينِ Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek,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 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ واغفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ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 وَبُرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denilecektir. Bakubekibu fi hahum walqawun, wajunud iblis Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar. قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون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 Peygamberleri yalancı saydılar. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ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 ''Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?'' dediler.